Buraya alırdık yani. Merhaba. Merhabalar. Ee, şu anda ilk podcast denememi yapıyorum kendimi. Artık ünlü bir tek konukla tek yapıyoruz. Ne kadar şansızsın konuk... ben <gülüyor> <benim de. gülüyor> Ünlü bir konukla yapıyoruz. Hani Devamlı blogumda bahsettiğim. Bahadır İççer şu anda yanımda. Kendisinin deniz manzaralı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> evindeyiz. Evet. Hayal ederse herkes evinden denizi görebilir. <gülüyor> yani. <gülüyor> Evet Bahadır, biraz kendinden bahseder misin bize? Allah kaç saat kayıt yapabiliyorsun? <gülüyor> Ona göre kendinden bahsedeyim. Pili kadar tefiye herhalde kayıt yaparız. de <gülüyor> yeni taktığımıza göre... Oğlum insanın kendinden bahsetmesi çok zor ya. <gülüyor> Öyle böyle senin bakarak kendinden bahsetme, bir ay zor yani. <gülüyor> tamam bencil bir adamız da bu <gülüyor> kadar değil. <gülüyor> ee, tamam şöyle başlayalım. Nerede çalışıyorsun şu anda? Doğa okullarındayım şu anda. Görevin nedir? ARGE direktörüyüm ben orada. Araştırma ve Direktör. geliştirme direktörü olmama Hı -hı. rağmen derslere gidiyorum. Kitap atölyesi ve yaratıcı değil iki yeni dersimiz var. Hı -hı. Herhalde Türkiye'deki hiçbir okulda olmayan dersler. Yani yine farkı yaratmaya çalışıyoruz. İnovatif fikirlerimizi <gülüyor> <gülüyor> eğitimde de kullanmaya devam ediyoruz. Bu eğitimci kimliğim. Hemen cüzdanımdan çıkarayım. Eğitimci <gülüyor> kimliğimi göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Yazar kimliğim ne var orada? Herde şey birinci kitap çıktı biliyorsun. Birinci i̇kinci kitabı çıktı. hızlı hızlı yazıyoruz. Çıkarı. Birkaç ay içerisinde ikinci kitabı da bitireceğiz. Ama yayın evi herhalde pazarlama taktiği olarak son barda sokmayacak sokmayacak <gülüyor> piyasaya. Bunu bildirelim <gülüyor> burada. Çıkalı. İlk defa barda bildiriyoruz. yani kitabın basıldığı yayın. <gülüyor> da Teşekkürler. Ee, kitap çıkalı ne kadar oldu şu an? Bir buçuk ay falan oldu herhalde. Bir, buçuk bir ay baskıyı tüketmek basından yeterli ilgiyi gördün mü kamuoyundan? Valla sağ canlı programlara katıldık. Zaten genelde sanat kültür programlarını tercih ediyorum biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bizim programlarında pek girmek istemiyorum. Yani belli bir duruş oluşturuyoruz değil mi Serhatçim? Bu akşam burada yanımızda Tabii Serhat, Serhat de Gürgün var. de var. Acerkent Doğa Akılları proje koordinatörü kendisi. Evet, teşekkür ederiz. Merhabalar. <gülüyor> Yani. Şöyle yakınlaştıralım. Merhabalar efendim. <gülüyor> İnternette en çok dinlenen programları <gülüyor> alacağız bu podcastten sonra değil mi Fatih? Tabii ki. Ya Biz o sözü verdiğimizi kanıtlamadı değil mi Fatih? Yok reklam vereceğiz inşallah. Google'a Google'a. <gülüyor> Öyle olur mu Arda? Şş, karanlığın ötesinde. <gülüyor> reklam. Sana reklam uygulaması vardır bu podcastten. <gülüyor> evet. Şimdi e, şu anda zaten bu kaydı yaparken Bahadır'ın odasındayız ve e, herhalde kapılarını açtım. Kitabı. Yani dekolasyon hakkında Siz göremiyorsunuz ama çok şey kaçırıyorsunuz. Kızılderinin motifleri ile ilişlediğim orada <gülüyor> işte bir köşede. İşte ne bileyim bir köşede ne var? Resimler var. Yalnız merak ettim bir nokta, takvim hala Bir Ocak gösteriyor. Neden öyle? O özel bir şey var Bir Ocak benim için, yılın başı. Çok, <gülüyor> <gülüyor> çok, çok özel bir tarih olduğu için ben de çok seviyorum. Her gün yılbaşı gibi <gülüyor> böyle tatilde, evimde rahat rahat. Her sanki yeni yıla uyanır gibi yeni umutlarla uyanmak istediğim için Bir Ocak'ta bıraktım takvimi. İnşallah seneye olup Bir Ocak 2008'de kalacak bir sene. <gülüyor> Böyle değişik takılımlarımız var. Sonra ne var odamızda? Evet şu bastığımız var. Siz göremiyorsunuz ama. Şimdi seyircilerimize tarif edelim. Ne var başka? Başka bir şey yok işte. Peki yatak var. Ee... <gülüyor> evet. <gülüyor> burada burada sohbeti başka yöne çekiyoruz çünkü 18 yaşından küçüklerin de diyeceğimi söyleyeceğim Fatih. Tabii saat 1'e yaklaşıyor şu anda. Evet arkadaşlar ee, 17.00 şubat 7.00 saat 1'e yaklaşıyor. Yani yorgun, full geçen bir cuma günün ardından. Tabii bu akşam ne yaptığımızda bir bahsetsen. bahsetsen? Bir sinema olayına girdik. Çok sevdiğimiz bir şeydir bizim. Genelde kaçak olay günü izlediğimiz Yani Sinemaya gitmek bizim için farklılık <gülüyor> oldu. <gülüyor> Böyle gerçeği itiraf edelim arkadaşlara. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> başınızı <gülüyor> böyle sokmasın. Söyledim bir kere abi eğlenceli. Suralarda şey sansür atarsın. Kaçak üstüne falan böyle dır <gülüyor> <gülüyor> şey olduğu için falan onlar DVD falan. <gülüyor> <gülüyor> Bu akşamki film hakkında görüşlerini alalım. Çünkü sen bayağı bir filmleri takip ediyorsun. Biliyorsun. Evet, benim için tutku. Bu şey bir şey. Yani bilinmeyen bir şey değil. Her yerde dile getiriyorum. İçimde bir yaradır zaten. beni sinema ve televizyon, radyo şeyine bölümünü almadılar biliyorsun sen Yüksek lisansına başvurmuş olmama rağmen 4 sene okumakta zor geldi baştan <gülüyor> başlayıp <gülüyor> <gülüyor> hayatta geç kalmayalım <gülüyor> diye O yüzden inşallah e, bu arada e, şeyi de verelim e, e, bir haber daha verelim bir film projemiz var Hı -hı. ya bu bir 4-5 sene bir proje olacak ama senaryo taslağı oluştu ama Kitapla daha bir alakası var mı? Kitapla ilgisi yok. var mı? Tamam, yok mu? Yani. Farklı Apayrı bir e, bağlamlı geliştirici Bağımsız bir film tabii şu anki çalışmamız ama 90 dakikalık yani e, kısa olmayan bir film e, planı var kafamızda. O Öyle zaman içinde şekillenecek. Onun için bekliyoruz. Olgunlaşmasını bekliyoruz projenin derler ya. <gülüyor> Doğru insanları ya bir görüntü yönetmeniyle ya aslında yakın irtibat içerisindeyiz ama ondan önce bazı projeler var. Ben tabii ondan para bulmak lazım onun <gülüyor> <durumda>. için. <Tabii. gülüyor> İyi oyunculuk lazım, şey lazım yani. e Oynarız abi ne olur. <gülüyor> filmde sen... her gün izliyoruz Işıkçı lazım bana <gülüyor> Işıkçı buluruz. Tamam, yatak da var burada. Tamam zaten. <gülüyor> <gülüyor> ee, Şaka şey bir yana başka projeler var onunla ilgili. Şu anda çok ilginç bir şey yapıyorum. Türkiye için de farklı bir şey olacak bu. Bir çizgi roman senaryosu yazıyorum ilk defa. Çizgi roman senaryosu. Bunda burada bak ilkleri hep paylaşıyoruz. Bu Ama yani benim bildiğim çizgi roman çizilir. Nasıl senaryosu yazılır? İki tane çizer çalışacak bunların üzerine. He. Büyük bir proje zaten. Ee, farklı bir proje. Fazla da sürprizini e, kaçırmayalım. Türkiye için ilklerden biri olacak. Bayağı ben senaryosunu cool yazıyorum. Hı hı. Yani e, fikir ve proje ve ekibi ben oluşturdum. Ama çok yetenekli çizer arkadaşlar var genç olmadığına rağmen. Çok şey katacaklar projeye. Ee, bakalım zaten o, o bir sene sonra falan çekimi kazanacak yani önümüzdeki e, kıştan sonra yayınlanmaya başla sen yani 2008 senesi içerisinde hmm. erkeni geçebilecek ee, nedenir konseptini oluşturduk İşte yayın anlaşma arifesindeyiz eğer bir aksilik yani başsa hayatta yoksa tabii true... yayınları sıcak bakıyor ama e, hani hayatta ne olacağı belli olmuyor. Tabii. Şu anda bakalım. Eğer e, biz pilot çizimleri çıkarır, hikaye sunar onların da onayını kazanırsak, anlaşmayı yapıp 6 veya 12 sayılık bir anlaşma olacak bu, yine sokacağız çizimleri. Peki, kitabın çıkalı ne kadar? Bir buçuk ay oldu falan demiştin, parayı buldun mu? Parayı bulamadım <gülüyor> Hala <arıyor musun? gülüyor> ya. Hala e, arıyorsun. bu da hemen bir öneri arkadaşlar yazarlığa özenmeyin. Yazarlıkta para yokmuş. Biz bunu Herkes köşecektik. onu diyor. Yüzden... Mesela oyuncular oyuncular özenmeyen oyunculuk çok kötü diyor. Yazarla ya yazarla özenmeyin. Bilmiyorum. Çünkü özenirseniz biz, bize ekmek oluyor. parası kalmaz. <gülüyor> <gülüyor> yani bize bırakın yazarlığı. Biz güzel yapıyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yok şaka bir yana. E, zaten yaratıcı yazarlık kursları da bu şeye çekmeye çalışıyoruz insanları. Bu alana gelsinler, sevsinler. Bu alana bir kirlenme olmaz mı bu kadar yazar var. olduğu zaman? Ha <gülüyor> kesinlikle olmaz ya. Zaten ne denir? Hani öyle bir çağda yaşıyoruz ki her işi birçok insan yapabilir. Bir diğerine engel olmaz. Herkese ekmek kapısı açılıyor, ben ona inanıyorum. Yani bir sürü kendi içinde uzmanlık çıkıyor. Şimdi yazar var, romantik yazarlar, fantastik yazarlar, işte ne bileyim, komplo yazarları, işte korku edebiyatı yazarları, ee, ne bileyim dizi yazarları, senaryo yazarları ya yani bir sürü artık ya obrekenin içinde uzmanlık. Bir de bir grup var bu hepsinden tek tek alıp yazıları, <gülüyor> yazıları birleştirip, <gülüyor> <üylesine, gülüyor> değerleyip yayınlıyor kendileriyle. Evet. Evet. Senin hakkında bir söylenti var. Kitabı <gülüyor> 3-5 tane kitaptan araklayıp, birleştirip <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yazmışsın diyorlar. Bu konuda ne diyeceksin? <gülüyor> Tabi buna da esinlenmen Avrupa yakası sebep olmuş. Oradaki <gülüyor> bir bölüm. <gülüyor> insanlar kitabı okusunlar öyle yer <gülüyor> İyi reklam <durdu. gülüyor> Herhalde bu kadar. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Gençlere mi? ne tavsiye edersin? Kundaktaki bebelere vesaire. Doğmamış çocuklara. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yeni yuva kuracaklara mesela. Tavsiye mi? Herhalde bu pil yetmez. Zaten hani bu bir ilk deneme podcastımız olsun. Evet biraz, biraz deneme bir oldu. Bir röportaj söz daha vereyim hani böyle daha erken saatlerde günlerden <gülüyor> saatlerinde. <gülüyor> Ve daha ciddi oldu. Evet çevre bizi çok dağılmadı saatlerde. Yani, yani e, hayatta çok ciddi olmaya gerek yok. Hı -hı. Önce hayatı çok ciddiye almamak lazım. Onu öğrendik son zamanlarda. Yani e, kendi hani kendi keşfetme uzunlu önemli. Hı -hı. Türkiye zorlu bir ülke. Hani bir sürü hayallerimiz oluyor. Onlardan uzak kalıyoruz ama onların peşinde koşmak önemli. Yapacağım dediği zaman insan yapıyor. Ama kolay değil. İstediği zaman başaramayacağı bir şey. şey yok. Zaman gerektiren bir şey tabii ki tabii ki tabii. Bu odada yazdın mı kitabı? <gülüyor> Çoğunu bu odada oluşturduk evet. Yani bu, bir burası bir, bir nevi senin mabet. için önemli yani. <gülüyor> Mavet. <gülüyor> Mavet. <Mabidi. gülüyor> yok o, o yerine <gülüyor> sıkıntı çekmedim. Yani dışarıda yazabiliyorum. Ee, en büyük avantajı bana Yaklaşık bir buçuk sene oldu işi yani dizüstü bilgisayar almak oldu. Yani sen zaten kararım olduğuna inanıyorum inanıyorum. Sen zaten sen yani hayalim şey vardı yani kafeye gidip yazı yazabilme gibi bir şey. Ben yapabiliyorum O biraz sağlam. modla ilgili ya yani eğer yazma moduna girdiğiniz zaman hani kafanızda o ne denir ona ya çevrenizden soyutladığınız zaman her yerde yazabiliyorsunuz. Ya yani ben onu Hı -hı. yapabiliyorum en azından. Ee, ilham, çok önemli. İlham mı denir ne denir aynen, yazma kabiliyetimden nereden geliyor bu yani. Ee, bu yetenek ya da fikirleri çok nasıl oluşturuyorsun? Çok herhalde, çok okuyan biriyim. Çok seyrediyorsun? Yani çok izleyen biriyim. Hayatı da izleyen biriyim. Hı hı. İyi takip ederim. Hayatıları falan iyi kaydederim. İyi gözlemciyim yani. Ee, ne denir? Neyi takip... kötü yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Neyi yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> kötü yaptığım bir şey var mı? <gülüyor> var canım. Mesela çok kötü... Ee, ne oynarım? Kriket oynarım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mesela çok kötü bir yüzücüyüm. Mesela sadece kendi hayatımı kurtarım. Başkasının hayatını daha kurtarmadım. <gülüyor> <gülüyor> mesela var dedim. Kötü şeyler olmaz mı hayatında? Yani mesela kötü ne var? Ee, bu özveriyi gösterirken hani iş temposu var, yüksek lisans var, sosyal bir ortam yaratmaya çalışıyorsunuz. Hani yazar yazmak için zaman ayırmanız lazım. E, kalbini kırdığım insanlar oldu. Özellikle kız arkadaşlarım. Yani şimdi böyle bir itirafta girme. da bulunayım. <gülüyor> İtirafda da bulunayım. E, zorlu bir insanım o yönden. Hani kendi kariyerimiz uğruna mı diyelim? Kariyerimiz uğruna mı diyelim? Bazı şeyleri ezdik geçtik şimdi onun pişmanlığını yaşıyoruz bunu itirafı da. Onu kesersin sen onu <gülüyor> <Görmezsin. gülüyor> Yani. Bir de şey var, senin hakkında söylenen ve ortalıkta çok dolaşan, ünlü bir mankenle gizli bir aşk yaşıyoruz. <gülüyor> bir sürü <gülüyor> oldu evet. Bir mankenle birlikte olup çarptırmıyoruz. Bir, bir, bir sürü tamamen tesadüf. <gülüyor> Yoksa ben halkın çocuğuyum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kessek mi artık? Yeter ne ben teşekkür ediyorum. Beni ben seçtiğin için ilk teşekkür ediyorum yani Sen Kesinlikle e, neden ona çok keyifli bir sohbetin başlangıcı oldu. Biz bütün gece devam edeceğiz. <gülüyor> Artık dinleyiciler üzülsün. <gülüyor> şey yapışsınlar. <gülüyor> yani burada uyuyup yığılıp karına kadar muhabbet edeceğiz. Öyle diyelim. Evet teşekkür ediyoruz. Ee, yarın harata. imza günümüz teşekkür var bak. biliyorsun aslında çok da. Ha tabii Yarım ondan da bahsederim. Belki yarına yetişmez bir şey ama ses kayda mı? Yok, yarına yetişmez. Yani bu 17 Şubat dedik mi? Hatta bugün bile oldu değil mi? Hatta Aha. bugün, Hatta oldu, bugün değil değil mi? gün içerisinde evet. Üç saatlik, üç buçuk saatlik bir yolculuk yapıp işte memlekete gidiyor. Memlekete Mesela kesin dönüş çok... yapıyorsun imza için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. <Ben gülüyor> dönüş yapacağız biz de. <gülüyor> <gülüyor> Bundan hadi. sonra var mı planları imza için? Nerelere gideceksin? <gülüyor> Mesela güneydoğu Anadolu bölgesi Diyarbakır. Ya o biraz zaman gösterecek onu. Üniversite neden olan <gülüyor> söyleşi ve sempozyumlar var. Hı hı. İstanbul Çin'e bir imza günü olabilir ne yakında. Yani bir, bir buçuk ay içerisinde. Şu anda dışarıda hani şey yok. Ankara'dır, İzmir'dir falan. Bunlar sürekli konuşulan yerler. yakın yakında duruyor aslında. İzmir'de iyi e, kitabı ilgi varmış diyeyim ben. E, bakalım zaman gösterecek. Daha çok erken. Yani basit ya ben yazar bile değilim, yazar adayı Bir kitap arayınız yani çünkü. Olsun. 3-4 yani kitabı çıkardım. ondan kitap çıkarmayanlardınız. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şey yaptığın zaman hem iyi hem profesyonel yaptığın ana geldikten sonra konuşacaksın bence. Peki. Sadece öyle şimdi işte özenti konuşmalar yapıyoruz. Tamam. Ee, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Gördüğün ee, gibi doluyuz, sohbet çok azından. <gülüyor> sohbet çok azından. <gülüyor> Açar yani bitmez yani. <gülüyor> yani podcast senin birkaç saat tutacaksın, devam edelim. Yoksa? Yoksa, daha şu an için 14 dakika olmuş. Herhalde yeterli. Fazla uzatmaya da gerek Sıkmayalım, yok. Sıkmayalım. Sıkmayalım. İnsanlar genelde otobüste dinlerler benim gibi. <gülüyor> Podcastleri. İnşallah ses kaydı iyidir, kalitelidir. Çünkü ilk deneme olduğu için daha... Ee, MP3 pilerin nasıl kaydettiğini de tam bilmiyorum. www.bahadiricel.com'da <gülüyor> Benimle ilgili haberleri Görüşmekten <gülüyor> takip edebiliriz insanlar. Bu konuşmayı orada da yayınlarız <gülüyor> bir zaten. Şey ne derler hani Kontür falan satarlarken Reklamlarda şey diyorlar Ve seçkin marketlerde seçkin büfelerde Seçkin büfelerde seninle ilgili Haberleri alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Gazete <gazetelerden. gülüyor> Tekrar teşekkürler. İyi akşamlar. kalın